الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وَاَيْشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ Allah'ın selamı ve rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. <gülüyor> Bundan bir önceki dersimizde 82 ve 83. ayetten son kalmış olmalıydık. Öyle tahmin ediyorum. Evet. Azze ve 81. ayet-i kerimede bu geride kalanların muhallef geride bırakılmış olanlar bunların şeytan tarafından ve nefisleri tarafından geride bırakılmalarından ötürü allah Teala bunlara muhallef diyor geride bırakılmış olanlar neyle oturuşları ile oturdular. Allah Resulü'yle cihada çıkmadılar. Ferihal mukhallafuna meqadihim hilaf-ı Rasulillah ve kerehu en yecahidu bi amwali menfusin fi sebilillah ve kalu la tanfiru fil Ne yaptılar? Resulullah'ın aleyhine hilafına aykırı olarak Medine'de kaldılar veya Medine'nin çevresindeki köylerde kaldılar. Allah Resulü'nün duasına isticabet etmediler. Tabii, dolayısıyla malları ve canları kıymetli olduğu için çıkmadılar. Ve dediler ki sakın bu sıcakta nereye gidiyorsunuz? Allah-u Teala da onlara cevap verir: قُلْنَا اُلْ جَهَنَّمَ اَشْجَدُ حَرًا لَوْكَانُوا يَفْقَهُونَ De ki onlara cehennemin ateşi hararet ve şiddet, yakıcılıkta da daha şiddetlidir. Keşke onlar anlasalardı, keşke onlar bunu edip kavrasalardı. Onlar tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve oraya gittiği zaman mağlup olacağını zannediyorlar. Diyorlar ki bir daha Medine'ye dönecek artık Rum ordusuyla karşılaşırsa Bizans ordusuyla ne Muhammed ne de ashabından kimseyi yeryüzünde koymazlar. Onun için Fetih suresinde allah Teala onların bu halini güzel izah etmiştir. Ben biraz sonra inşallah oraya değineceğim. Ve gülüşüyorlardı kendi aralarında, peygamberle alay ediyorlardı. <gülüyor> Tıpkı bugün münafıkların ve kafirlerin bizimle alay ettiği gibi. Biz bugün yaşıyoruz ve Kur'an'ı bugün okuyoruz. Niçin yaşamadığımız bir dönemde gidip Kur'an'ı anlamaya çalışalım ki her vakasıyla? He? Elbette o güne de aynı delaletleriyle Kur'an hitap ediyordu. Bizden sonrakilere de hitap edecek ve onların içinde yaşadıkları şartlara ve ortamlara ne yapacak? Işık tutacak, onlara yön verecek Kur'an-ı Kerim. Hudan lilmuttaqin. Muttaki olanlara, Allah'tan korkanlara yol gösterici hidayet rehberi olan kitap olacak. Hudan lilmuttaqin. Onlar gülüyorlardı. Allahu u Teala da فَلْيَدْحَكُوا خَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Bugün onlar gülsünler bakalım. Ama az gülsünler. Bunun anlamı onlar gülseler bile çok az güleceklerdir. Onların gülmeleri, saadetleri, mutlulukları, sevinçleri çok sürmeyecek. Ve yabkû Çok gülsün, çok da ağlasınlar aslında. Ağlamaları çok gerekir. Cezaen bi mekânen yeksibûn. İşlemiş olduklarından, yapmış olduklarından, yapmış olduklarının karşılığında aslında çok ağlasınlar. Bunların bu halini dediğim gibi Fetih Suresi'nde Allah Teala çok güzel anlatır. 11. ayetten <gülüyor> 17. ayete kadar Fetih Suresi 511. 12. sayfada. Sizde 13 olabilir. Seyekulu lekul mukallafun min al a'rabi sana diyecekler ki, اَلْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْاَعْرَابِ Arap bedevilerinden cahil, okumamış, eğitim görmemiş olan, devesinden ve keçisinden başka bir şey tanımamış olan, kinden, kavgadan, fitalden, yol kesmekten, başka bir şey bilmeyen o eski cahiliye Araplardan, İslam'a girip de nifak üzerinde kalanlar vardı. Yani nifaka saplandılar. Onlar sana diyeceklerdir ki, سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْعْرَبِ ''عْرَب o Bedevi'' dediğimiz kimseler. شَغَلَتْنَا ve وَأَهْلُنَا Bizi çoluğumuz, çocuğumuz meşgul etti. Bir türlü bırakıp gelemedik. فَاسْتَغْفِرْ لَنَا Bizim için istifarda bulun. yokulun bilsenetihim ma leysa fi kulubihim onlar bunu dilleriyle söylüyorlar ma leysa fi kulubihim ne yazık ki bugün müslümanım diyenlerin hemen hemen tamamına neredeyse yakınının dini ve imanı budur biz kendimiz kendimize zulmetmişiz Ondan sonra kendi zalimliğimizi unutuyor ve çıkıyoruz diyoruz ki ''İsrail zulmediyor Müslümanlara, işte falan devlet zulmediyor Müslümanlara, işte falan devlet şöyle ediyor, siz onların kafir ve müşrik olduğunu tanısaydınız ya, siz Rabbinize tevhid üzere hak akide, sağlam bir iman ve amel üzere amel edip itikad edip ona kulluk etseydiniz ya, siz aranızda canlarınızı, mallarınızı, ırzlarınızı ve kanlarınızı haram bilip de korusaydınız ya. Korumadığınız için Allahu Teala Müslimin bir rivayette bir hadise, Ebu Hureyre'den sizin düşmanınızı üzerinize musallat eder ve sizin ırzınızı helal kılar o kafirler. Evet. Onun için Yahudiler, Yahudiler Kudüs'e girdiklerinde 1967 yılında Yahudi komutanı diyordu ki işte bugün ey Salahaddin sen de mağlup oldun artık Muhammed'in kızları bize kaldı. Düşünebiliyor musunuz? Yahudi bunu söylüyordu. Ama öbür tarafta Mısır ordusu milliyetçi, örgü bir ordu 1948'li 47'li yıllarda İhvan-ı Müslimi'nin katıldığı mesela istişadi cihat hareketlerinde fedailer İngiliz kuvvetlerine ve Yahudi kuvvetlerine kan kusturuyorlar dünyayı onlara dar ediyorlar ama binlerce topu tankı uçağı, yüzlerce uçağı efendim olan Mısır ordusu İsrail ordusu, ordusu karşısında çil yavrusu gibi dağılıyor ve kaçıyor beş gün dayanamıyor 1967 5 Haziran savaşları ben o zaman henüz çocuktum ama hatırlıyorum İşte biz bunun için mağlup oluyoruz. يَقُولُونَ بِالْسِنَتِهِمْ Onlar dilleriyle söylüyorlar. Neyi? ma لَيْسَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ Kalplerinde olmayanlar, olmayanı dilleriyle söylüyorlar. Yani bize istifaret, et. Allah bizi bağışlasın. Siz Allah'ı ve Rasûlü'ü aldatmaya çalışın. Siz Allah ve Rasulünü, haşa Allah yalnız bırakılmaz. Siz Allah'ın Rasûlü'nü yalnız bırakın. Yardımsız, güçsüz bırakın, ondan sonra da deyin ki, Resulullah'a bizi bağışla. Şimdi münafıklar, Müslümanlardan gözükecekler, fakat öbür taraftan kafirlerden, mürtetlerden yana olacaklar ve Müslümanlara diyecekler ki, ya bizim gelin cenaze namazımızı kılın, bize istiğfar edin. Sen de Hazreti Muhammed'e iman etmiş bir insan olarak gidin o yüzden de cenaze namazı kılacaksın. Subhanarabbikarabbil izzati amma yasifun. Kul deke onlara femen yemlikulekum minallahi şey'an. Allah'tan bir şey size gelecek olsa. Kim bunun gelmesine engel olabilir? Kim buna malik olabilir? <gülüyor> İn erade bikum darran ev erade bikum nef'an. Size zarar vermede veya yarar vermede Allah bir şey göndermiş olsa, gönderecek olsa acaba buna engel olacak hiçbir kimse var mıdır? Niye korktunuz? Niye Allah'a iman edip Allah'a tevekkül etmediniz? Allah'a tevekkül etmediğimiz için başımıza geliyor. Belkân Allahu bima ta'âmeluna habîra. Gerçekte Allah sizin işlediklerinizden çok haberdardı. Allah onların işlediklerini bildiği için onların imanlarının istiğfar istemelerinin kalplerindeki bir hakikat değil, dillerindeki bir söz hem de yalan bir söz olduğunu böylece allah Teala Resulüne beyan ediyordu. Bu ayetin indiği makam başkadır, Töbe suresinin indiği makam başkadır. Ama birbiriyle çok ilgili ve ikisi de münafıkların durumunu ve tavrını açıklıyor. Bu bakımdan efendim bu sure Tövbe suresi işte e, Tebuk gazvesi zamanında inmiştir. İşte o surede e, ondan önce gelmiş de efendim, e, şundan haber vermiştir veya ondan sonra gelmiş başka olaydan haber vermiştir. Dolayısıyla ilgisi yoktur diyemeyiz. Aynı şeyi izah ediyor ayet-i kerime. Bel Gerçekte siz zannettiniz ki siz öyle hayal kurdunuz, kuruntularınız vardı. Ne hakkında? En len yanqalib ar-rasulu vel mu'minuna ila ehlihim ebeden. Siz diyordunuz ki Allah ve Allah rasulu ve onun ashabı müminler bir daha eve, diyen çoluğuna, çocuğuna artık dönemeyecekler. Onların hayatının sonudur. Bu. Onun için onlar da biz de hayatımızı kaybederiz diye, hayatımızı, çoluğumuzu, çocuğumuzu yitiririz diye korktular ve Rasulullah'a katılmadılar. وَزُّيِّنَ ذَٰلِكَ ف۪ي <بُورًا> Ve bu sizin kalplerinizde süslendirildi. Sizin kalbinizde süslü güzel bir düşünce gerçek bir şey olarak koşunuza giden bir şey olarak size gösterildi. Ve zannettiniz ki ikinci kez söylüyor. Allah Teala bel zanentum ve zanentum. İki kez zan kelimesi geçiyor. Zanne sevi. Zanne su'i başkadır. Kur'an'da zanne sevi başkadır. es mastardır. es isimdir. Dolayısıyla burada zanne sev'i, riddet ve fitne zannıdır. İmam Bağavi rahmetullahi aleyh İmam Müzehhid ve Sa'id binü Zübeyr'den yaptığı nakille diyor ki bu ayet-i kerimedeki zanne sev'i, kötü zan değildir. Riddet ve fitne ve fesat zannıdır. O zan aslında fiile dönüşmüştü, eyleme dönüşmüştü. İşte fitne yapıyordu. la firu fil har Sıcakta nereye katılıyorsunuz Muhammed'le savaşa, nereye gidiyorsunuz? Evet, şimdi bizimkiler değil mi? Ya burada da cihat var, senin işin ne Cezayir'de falan nerede, Çeçenistan'da bilmiyorum nerede. Burada da cihat yapıyormuşuz. Ne cihati yapıyoruz? Hacegan sofraları atıp, manda gibi yemek yiyip, giyirip ondan sonra göbek şüriye ense kalınlaştırıyor. Burada bu da cihat yapıyormuş burada. Özel okul atıyor, Müslümanların çocuklarını orada okutacağım diye güya Müslümanlara kan kusturuyorlar. Kimin gücü var çocuğunu, çolunu götürüp gönderip okutmaya? Bunlar da cihat. Hayır olabilir. Hayır amel başka, cihat başkadır. Wa kuntum tauman bura. Bur kurak, çorak arazi demektir. Ne demek istiyor Allahü Teala burada? Wakuntum qauman buura, siz çorak, kuru artık hayır ve fayda vermeyecek bir topluluk ve kavim oldunuz. Çünkü çorak toprağa ne ekersen vermez. Bu insanların da kalbi çoraklaşmış, kurumuş. Çünkü kalplerinde olmayanların olmayan şeyi dilleriyle söylüyorlardı. Onun için Allah Teala, Wakuntum qauman buura aslında zulüm anlamında, küfür anlamında kullanılıyor burada fakat gur kelimesi kurak arazi çöl anlamına gelir. Ve men lam yu'min billahi ve resulih fe inna lil sa'ira. Kim ki Allah'a ve رسولüne iman etmese. Yani kim ki Allah'ı ve Rasulünü tasdik etmese. Şüphesiz ki biz fe inna hazırladık lil kafirine kafirler için. Yukarıda işte bu adamların yaptığı fiilin küfür olduğunu söyler Allahu Teala. Bana ne? Bizi ne ilgilendirir? Başımıza iş mi açalım deyip Allah'ın dinini yalnız bırakan insanlar çok iyi düşünsünler. Fe inna a'tedna lil kafirin sa'ira. Sa'ir cehennem ateşidir. Cehennemin bir adıdır. <gülüyor> Ve lillahi mulku semavati vel ardi yagfiru limen yasha ve yuazibu men yasha ve Bu ihtiradi ayet-i kerimedir. Arapçada gramerde ihtiradi cümle denir buna. Yani bir ara cümle başka yere iltifatımızı, dikkatimizi çekiyor Allah Teala. Göklerin ve yerin mülkü sahipliği Allah'ındır. Dilediğini bağışlar ve dilediğine azap eder. Ve kan Allahu gafurur rahime Allah gerçekten çok bağışlayıcı ve çok acıyıcı olandır. siz kendinize acımadınız. Siz Allah'ın rahim, gafur olduğunu hiç hatırlamadınız. Onun uğrunda mücadele edip de af ve mağfiret olunacağınızı hiç tefekkür etmediniz. Seyekulu'l mukallafun izen talaktum ila maganim le ta'khuduhuha daruna mukallafun geride kalan o münafıklar siz mahnem ganimetleri almaya yöneldiğinizde derlerdi ki bırakın biz de size uyalım. Bize de bir şey versin diye. Yuridun <gülüyor> en yubedilu kelam Allah. Onlar Allah'ın kelamını tebdil etmek istiyorlar. Yani Allah bir hüküm gönderdi hiç sanki o hüküm kendileri hakkında inmemiş gibi hareket etmeye Allah'ın kitabını tebdil etmek denir. Birisine şunu yapın diyorsunuz, o yapmıyor. İşte bu emri tebdildir. Namaz kılmayan Allah'ın emrini tebdil etmiştir. Yok namaz kılmayan kebair sahibidir, yok namaz kılmayan şöyledir, yok namaz kılmayan da böyledir. Yok efendim iman ayrıymış da yok amel ayrıymış da şu şöyleymiş de bu böyleymiş. Elbette iman amel ayrıdır ama İslam'ın sınırına geldiği anda ayrıdır. Girdikten sonra aynı şeydir. Birbirinden ayrılmaz. O kadar. İslam'ın sınırına gelinceye kadar, o yeşil hatta gelinceye kadar, yeşil hattan içeri girdi mi, iman ve ameli sen birbirinden artık ayırma hakkına sahip değilsin Müslüman. Çünkü hüsran burada başlıyor. Allah'ın dinini terk etme burada başlıyor. Günahlara yönelme burada başlıyor. Haramı işleme orada başlıyor. Haram artık sanki o adama meşru gibi geliyor. Kendisi namaz kılmama özgürlüğüne sahip gören kimse, Allah'ın dinine her türlü zararı ve belayı ne yapar? Layık görür. يُرِيدُونَ اَنْ يُبَدِّلُوا kelam اللّٰهِ Allah'ın kelamını, hükmünü tebdil etmek istiyorlar. Yerine bir başka şey koymak istiyorlar. Kul zeki lan tetebeuuna asla bize uymayacak arkamıza takılıp gelmeyeceksiniz. Kezalikum qale Allahu min işte İşte Allah sizin hakkınızda daha önceden bize haber indirdi böyle söyledi. Fe seyequluna bel tahsudunna. Münafıkları görüyor musunuz? Diyecekler ki siz bizi kıskanıyorsunuz, istemiyorsunuz, çekemiyorsunuz. Münafıklar diyecek bunu. Belkânû lâ yefgahûne illa galîlâ Gerçekte, hakikatte onlar çok az edip, çok az kavruyorlardı. Onların kavrayışları yoktu. Allah onların kalplerine mühür olmuştu da ayetlerin onlara ne dediğini anlayamıyorlardı. Aslında ayetler onlara her şeyi açıkça anlatıyor. Fakat anlamıyor gözüküyorlar. Allahu Teala katılmayın müminlere diyor artık bundan sonra. Onlara hale gelip katılmak istiyorlar. Bu ne demektir? Allah'ın ayetlerini anlamamak demektir. Qullu Muhallifine, men Al-A'arabi, sətudağına ila qau uli bäs şädid, tuqatidun hum, öyüslimun, fäintu tıyg, yüqtikum Allahu äjran hasna, wäintä tawlla, kma tawliy tum in qabl, O Muhallifine deki geride kalanlara, geride bırakılmış olanlara, kimlerden? Bedevi Araplardan. Onlar sizler öyle şiddetli, öyle çetin, kavgacı, savaşçı bir kavme davet edileceksiniz ki onlarla savaşmaya تُقَاتِلُونَهُمْ اَوْ يُسْنِمُونَ Siz ya onlarla gelir savaşırsınız, siz savaşmazsanız da onlar İslam'a girerler. Yani siz istemeseniz, savaşmasanız bile onlar İslam'a girecekse girerler veya gelin onlar İslam'a girsinler diye savaşın denildiği zaman gelmezler. فَاِنْ تُطِعُوا يُؤْتِيكُمُ اللّٰهُ اَجْرًا حَسَّنَا ve eğer itaat ederseniz kime? yazılı değil orada itaat kimedir? Allah'a ve Resulüne'dir fe in tuti'u yu'tikumullahu ecren hasena Allah Resulüne itaat ederseniz Allah size çok güzel bir ecir verir bu ecir de cennettir bu cenneti anlattık işte cennetleri. Ve eğer de yüz çevirirseniz şayet geri dönerseniz daha önceleri geri döndüğünüz kaçtığınız gibi Hudeybiye'de, Bedir'de, Uhud'da Allah size çok şiddetli ve çetin acı verici bir azapla sizi cezalandıracaktır. Bu ayeti kerimeyi buraya kadar okuyayım sonra tekrar ne yaptık? Gelelim dönelim dersimize. فَاِنْ رَجَاءَ اللّٰهُ اِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعْيَا أَبَدًا وَلَا تُقَاتِلُوا مَعْيَا عَدُوَّةً Demin okuduğumuz ayetin bir benzeri. Ne diyordu ayet kerimede orada allah Teala? Savaşa çağırıyorlardı, onlar gitmiyorlardı. Ganimetleri almaya gittiklerinde bırakın biz de gelelim diyorlardı. Eğer Allah seni onlardan bir taifeye, taife Arapçada bir kişiye de verilen isimdir, üç kişiye de verilen isimdir, onlarca kişiye de verilen bir isimdir, topluluk ismi. Eğer Allah yani şayet gelecekte Allah seni onlardan bir taifeye döndürecek olduğu o zaman veya döndürecekse döndürünce, onlar seninle beraber savaşa çıkmak isterler, izin isterler. Hiç savaşa gitmek için Allah razı izin istenir mi? Halbuki geride kalanlar, katılmak istemeyenler izin istemişlerdi. Bunlar da diyorlar ki ya Rasulallah, bize de müsaade ver, biz de gelelim. Halbuki gelmeye niyetler yok. Fekul de ki onlara, Län tahracû ebeden. Asla ve katiyette benimle hiçbir gazveye katılmayacaksınız. Anlıyor musunuz münafıkların şerrinin ve belasının şiddetini? Ve lehudû khilâlukum yebghûnekumü'l <gülüyor> fitnete. Onlar geldikleri zaman onlar ne yaparlar? Develerini çökertirler, savaşa uçak atılmazlar, geride kalırlar ve aranızda fitneyi yayarlar. Onun için demek ki münafıklar bir hareketin içine girdiği zaman o hareketin akibeti kötüdür. Bir ordunun içerisine girdikleri zaman o ordunun akibeti tehlikelidir. وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعَيَّ عَدُوًّا Ve asla siz benimle hiçbir düşmana karşı gelip savaşamayacaksınız. Savaşmaya hakkınız yok. Bu münafıklara verilen ceza, bakın Allah ve Resulü münafıklara bu cezayı veriyor. Bir gazveye götürülmeyecekler, düşmana karşı savaşmada götürülmeyecekler, alınmayacaklar Müslümanların arasına. Neden? Orada onun söyleyeceği üç beş cümle, Yüzlerce insanın moralini, yüzlerce insanın maneviyetini kırabilir ve kafirleri Müslümanlara galip kılar. Müslümanların mağlup olmasına neden olur. Onun için eğer Müslümanlar bir şeye azmetmişlerse, o şeyi yapmak için Allah'a söz vermişlerse, o yapacakları şeyden geri dönmesinler. Dönmemeleri daha hayırlı olandır. Eğer Allah'a söz verdikten sonra niyetlerini tam sağlam tuttuktan sonra herhangi birilerimiz çıkar içimizden o işin yapılmaması noktasında bir teklif getirirse işte o zaman bilin ki bu adamın kalbinde bir hastalık var. Neden yatmayalım diyor ama sen niyeti azmettin, sen niyet ettin, tekbir getirdin namaza girdin, abdestin de var. Abdestin de bozulmadı. Niçin namazdan çıkmak istiyorsun? O halde bunda bir hastalık var. Öyleyse bu insanların hastalıklarını cephede tedaviden önce, bu insanların hastalıklarını kışlada tedavi etmeliyiz. İşte ilmin zarureti, ibadetin, zikrin zarureti buradan neşet ediyor. İnsanın birbirini sınaması, müminlerin birbirini denemeleri buradan neşet ediyor. Yoksa sen cephede hastalığıla tedavi edeyim, hastane kurayım dersen, işin zordur. Buna dikkat etmek lazım ve Kur'an-ı Kerim'de bizim dikkatimizi buna yöneltiyor. İnnekum siz رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ اَوَّلَ مَرَّةٍ ilk önce İslam'da cihada gitmeme noktasında Kafirlerle harbetmeden noktasında oturan ve oturmayı icat eden oturma bidatini, dalaletini katılmama dalaletini ihdas eden ilk, önce siz oldunuz. فَقْعُدُوا Oturun mal ma الْخَالِف۪ينَ Geride kalanlar, yaşlılar, ihtiyarlar çolup çocukla oturun bakalım. Ondan sonra dedik, ne ayeti kerimesi geliyor? Onların üzerine namaz kılıp kılmama ayeti kerimesi geliyor. Ben bunu daha önceki derslerinde işlediğim için mealini verip geçeceğim. Ve la tusalli asla ve katyetle namaz kılma onlardan herhangi birisinin üzerine ölünce ebe diye. Ve la tusalli ala ahad minhum mat abadan ve takum ala Bizler kafirlerin ve münafıkların karşısında rükû ve secde ettiğimiz sürece Müslümanların ırzı ve namusu ayaklar altında kalacaktır. Bizler kafirlere yağ çekmediğimiz sürece, münafıkların yanında yer almadığımız sürece Allah'ın düşmanlarını, Allah'ın düşmanı, Rasul'ün düşmanlarını, Rasul'ün düşmanı ve Müslümanların düşmanı, ümmetin düşmanı bildiğimiz sürece Allah bize yardım edecektir ve bizi destekleyecektir. O zaman Mescid-i Aksa'da kurtulacaktır, o zaman efendim Eritre'de kurtulacaktır, bilmiyorum Çetenistan'da kurtulacaktır, bir başka yer neresiyse küffarın ayakları altında ezilen ve bir zamanlar şehadetle kazanmış olan o topraklar, kurtulacağı gibi o topraklarda bugün zelil yaşayan insanlar da aziz olacaktır. Ama biz ne yapıyoruz? Onları metu sena ediyoruz. Bayramlarında kutlamalarına gidiyoruz. Kendi bayramlarımızda onlar Müslümanlardanmış gibi onlara bayram tebliğ yayın bu kafirlere ve münafıklara. Allah bizim bu nifakımızı affetmez sen İslam devletini kuruyorum desen bile Allah bu nifak affetmez. Çünkü senin işlediğin nifak tüm dünyanın şahit olduğu nifaktır. Sen bu nifaktan alenen tüm dünyaya şahit olup tövbe etmediğin sürece Allah yaptığınız hiçbir hayrı kabul etmeyecektir. Nifaktır, katiyetle asla buna affı yok. Onların namazını, cenaze namazını kılma ve kabirinin üzerine asla durma. Kimindi? Abdullah İbni Bey hadisesidir. Ben olayı burada detaylı anlatmak istemiyorum. Onların kabirlerine gitmeyeceksiniz. Pekala gidilmesi gerekseydi, münafıkları kazanmak için giderdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem münafıklık biterdi, kalkardı ortadan. Biterdi mesela. Gidiverirdi, kazanırdı onları. Kazanı vermiş olurdu. Niye? Politika var ya kardeşim. Bu tarafta kızarsın adama, öbür tarafta adama yağ çekersin, sırtını sıvazlarsın. Adamı yine kullanırsınız. İstismar istismar! hiç kimse bunu farkında olmaz. Onun için ben filan yerde cihad ediyorum diyeceksin ve dinimizi ayaklar altına alan, en büyük hakareti yapan ve İslam hilafetinin çökertilmesinin neden olan bir tağutun gidip kabirin üstünde dikilip duracaksın. Namaz kılacaksın, kıyam edeceksin. Yazıklar olsun Türkiye'de 8-9-10 milyon Müslüman bu işi anlayamıyor. Veya binlerce Müslüman neyse bunu anlayamıyor maslahatmış küfri bir fiil maslahat değildir ihtiyari olarak cebir yok bir şey yok sen Ahmet Yasin'den daha mı güçsüzsün ey Müslüman diyelim ki gidelim onların kabrin üstünde durmayı cevaz verelim diyelim Ahmet Yasin'den daha mı zayıfsın Ali, Ali Belhaç'tan daha mı zayıfsın Abbasi Medeni'den daha mı zayıfsın ha? İzzet Begoviç'ten daha mı zayıfsın Selman Rudev'den daha mı zayıfsın Yok. Selma'nın 150 kilo altını yok. Ha? Abdüssübedenin 150 kilo altını yok. Ali Belhac'ın şu kadar villaları villaları yok. Denize nazır. Evet, öyle mi değil mi? Ama bu ne iştir?